Ne zamandan beri Taksidini bile bankadan aldığımız kredilerle ödediğimiz Ve meleklerin ebediyen ayak basmadıkları evlerimizin taşları Fanyasları, kale balkonları Resulullah görmüş topraklardan daha değerli oldu. Ne zamandan beri Bir çocuk Kirli eliyle, yağlı eliyle Sofranın kenarına tuttu diye bir saatlik askeri briefing veren anneler Tabi mazeret hazır Hoca efendi eğitmek için yapıyoruz biz bunu Ben bilirim ne eğitmen hanımsın sen Bilirim Eğitimmiş Eğitim o zaman yapılmaz Sonra madem eğitim diyorsun Eğitim ağaç yetiştirmek gibidir Bugün söylersin 15 sene sonra meyvesi çıkar 7 yaşında çocuğa söyleyeceksin 17 yaşında uygulayacak çocuk onu Usul böyledir Sen eğitim yapmıyorsun Doping yapıyorsun Şimdi söylüyorsun 10 dakika sonra Hemen askeri mahkemeye sevk Dün dedik daha daha dün dedik diyor Bak itirafa bak Dün tembih ettim sana diyor Bugün niye uygulamadın diyor Bu çocuğa da dün Türkçeyi öğrettin Ama 5 yaşında konuşmaya başladı Dil öğrendiği gibi Yürümeyi öğrendiği gibi tuvalete gitmeyi öğrenecek bu çocuk Temiz bir elle dolabın kapağına Tutulacağını Sofranın kirletilmeyeceğini 10 sene sonra öğrenecek bu sabır Sen anne olarak baba olarak Mürebbi öğretmen olarak Sabretmeyeceksin de kim buna sabretecek Aramızdaki mesafeyi Allah için ölçelim Bakın aramızda ne korkunç Mesafeler var Resulullahın merhametiyle Bizim merhametimiz arasında İşte bu merhamet terbiyesini gören Ömer bin Hattab Radıyallahu an Bir vali tayin edecek Mescidi Nebi'nin bahçesinde de Ona son talimatlarını veriyor Şöyle et böyle et diyor Bir çocuk da çomak oynuyor Çelik çomak oynuyor Tahtası Ömer'in ayağının dibine düşmüş Koşmuş onu oradan alacak e, vali Hazretleri de tayini çıkmış. Tayin çıkaran da Ömer şıt yapmış hocam. Koca halifenin ayağının dibinde çelik çomak oynuyorsunuz. Sen kimi azarladın demiş. Efendim siz çocuk rahatsız etti demiş. Tabi hemen üst büyük vilayete tayin. Ümmetimin çocuklarına merhametsiz bir adamdan vali olmaz azrettim sev demiş. Görev yerine gitmeden bitti. Ya acılığın faydaları Kime faydası? Orada tayin edildiği yerdeki işkence edeceği, Ömer'e yağcılık için azap edeceği dul kadınları kurtardı Ömer aslında. Ümmetin çocuklarına merhameti olmayandan vali mi olur? Hoca mı olur? Vakıf görevlisi mi olur? Dün tembih ettik, bugün idam. Ne yapıyorsun sen?